Çocuk ihtimi konusunda teyddütleriniz varsa ve karşı tevercü ediyordur. Efendimiz o kadar tevercüünüz varsa aranızda 14 asırlık mesafe bile olsa ben öyle zannediyorum ki onun izafi insibağından mahrum kalmazsınız. Bunlar benim ya Rabbi. Sahip çıkar ve boyasını size çalar. Ve şeytan o boyalı insana el uzatamaz. Fakat teveccühe bağlıdır. Bir enes bir malik gibi yani her gün yatarken efendimiz demek. Bu rüya görme sevdası değildir. Hülyasıyla oturup kalkmak. Çünkü rüya bazı zayıf bizim gibi karakter bakımından zayıf insanları anlatarak çakaya sevk edebilir. Öyle değil esas. Sevdalı olma yani onu. Onu anınca burnunun kemikleri sızlama. Kur'an-ı Kerim öyle bir teveccüh, dinin ruhunu öyle bir teveccüh. Bu teveccüh ölçüsünde teveccüh olur bu açıdan denebilir ki Kur'an-ı Kerim'e ne kadar yöneliyorsanız sende her şey var ve la bin ve la yebisin illa fi kitabin mübin her şey sende var, senin içinde var çünkü sen kelam-ı ilahiden geliyorsun bugün bulamadığım bazı şeyler var, demek ki imanı nazar edemedim Seninle tam böyle konsantre olamadım ben. Ruhumu sana tam açamadım. Dolayısıyla sen bana açılmıyorsun. Uzattığım el kadar el uzatıyorsun bana. Gerçi senin cömertliğinde söz yok yani. Sen cömertsin. Çünkü sahibin cömert senin. Bir adım atana yürüyerek geliyor. Yürüyerek gelene koşarak geliyor. Senin bize böyle geleceğine inancım tamdır. Fakat demek ki biz bir adım atmıyoruz. Teveccüh teveccüh doğurur. Kur'an-ı Kerim'e teveccüh, inkişaf doğurur. Ona ne kadar inanırsanız o size o kadar açılır. Manasını önünüze döker. Ona o kadar gönlünüzü açmazsanız, o kadar itimat etmezseniz, o kadar güvenmezseniz, sen böyle bir kenzi layenfisin demezseniz şayet, onu bir kısım işte toğlukların baktığı gibi görürsünüz. Şurada şu tıkanıklık var, burada bu tıkanıklık var şurada modern hukukla şöyle baypas yapılması lazım, burada da şurasına dokunması lazım, şuraya bir stent geçirilmesi lazım gibi keferev fecerenin söylediği sözler türünden sözler irade etmeye başlarsınız. Oysa evvel o doymuş insanlar, okudukça Sadık Rafi'nin dediği gibi aslında bir hadisi şerifin malidir. Kur'an'a gönül vermiş bir insan onu terdattan asla doymaz okudukça daha yok mu dedi yani insanlık tar tablosu adeta namazın bir rekatında ikinci rekatı unutuyordu bakarayı okuyordu, Ali İmranı okuyordu Nisa'yı okuyordu, Maide'yi okuyordu İbni Mesud gibi bir insan sabikun evvelinden neredeyse oturacaktım ben diyor çünkü dayanılır gibi değil fakat o bir türlü doymuyordu e bir gün sahabi de öyle olmuştu tabiinden ölü olanların daha da hesabı yoktu Kur'an-ı Kerim'i bir gecede hatmeden insanların sayısı pek çok, sayılmayacak kadar. İsterseniz ricale bakın. Bu demek ki onlara teveccüh ediyor. O dili bilen, dilin temel esprisini bilen, sarfı bilen, nahvi bilen, dil kurallarını tam bilen, dildeki kusuru bilen, anlayan insanlar, ondan öyle bir zevk alıyorlardı ki, siz balı kaymağı on defa tatlılandırsaydınız, insanlar ondan o kadar lezzet alamazlardı bu lezzet almanın arkasında sinelerini ona açma ona teveccüh yapma vardı. Kur'an da onların öyle civammetliklerine karşı onlara karşı cömertlik gösteriyordu. O da hazinesinde neler varsa döküyordu. Hepsini dökmemiştir onların önüne. Hala dünya kadar dökeceği şey vardır. Çünkü o ezelden gelmiştir. Ebede kadar taravetini koruyacaktır. Bundan sonra da siz biz gönlümüzü açarsak ona teveccüh edersek bize tam teveccüh edeceğinden hiç endişemiz olmasın. Dinimizin temsili ihtiyacı vardır. Seviyeli insanların o dini yaşamalarına ihtiyaç vardır. Güzel güzel anlatmalara değil, talakat, belahat ifade eden beyanlara değil esasen. Talakatleri, belaatları geride bırakacak tavır mükemmelliğine ve tavırlardaki mükemmelliğin temadisine ihtiyaç vardır. İnsanlık güzel sözlerle şimdiye kadar çok aldandı. Belaat ve talakatın büyüsünde, tesirinde kalarak çok yamuk, yamuk yollara girdi. Güzel şeylerin sunulması karşısında insanların arkasına düştü ve her defasında aldandı. Bir daha aldanmak istemiyor, aldanmamak için de dikkat ediyor. Onun için müstakim yaşayan insanlara dikkat kesilmiş, onlara bakıyor. Sağda solda üç beş tane müstakim yaşayan insan varsa, bir sene, iki sene, üç sene, dört sene, beş sene nabızlarını tutuyor. Nabızlar her zaman ayına atıyorsa şayet size güvenilir diyor. Çok şükür bu arkadaşlarla tanıştım diyor. Çok şükür Hakka gözüm açıldı diyor bu insanlar. Demek ki İslam dünyası esas kendine düşen bu işi yapsa, neredeyse buçuk milyara yakın İslam dünyası var. Bu işi yapabilse Allah'ın izni inayetiyle hendesi katlanır birden bire. Birden bire 3 milyar olur İslam dünyası. Fakat temsildeki kusur, İslami yaşamadaki problem esas İslam işte ona takılıyor. Tabiri diğerle İslam bizim yamuk yumuk, eğri büğrü yanlarımıza takılıyor. Bizim yamuk yumuk yanlarımızda okuyorlar onları mütemadü olmayan, ara sıra müstakim görünsek bile mütemadi olmayan tavır ve davranışlarımızda okuyor ve dolayısıyla da itimat etmiyorlar, güvenmiyorlar. Yani bizim için en önemli krediyi kullanamıyoruz. Lafa da Türk atasözüdür. Milletin karnı tok. Eğer lafla olsaydı, dünyanın en güzel kitapları bizlerde yazılmış, o kitaplar lebalep kütüphaneleri dolduruyor, onlar çalınmış, kaçırılmış. Dünyanın değişik kütüphanelerinde de değişik değişik baskıları yapılıyor. Ve müsteşrikler, oryantalistler okuyorlar onları. İçlerinden bir tane Müslüman olan insan tanımıyorum ben. Kur'an raflarımızda, tefsirleri de raflarımızda. Eğer bir şey ifade etseydi mutlaka o çok bir şey ifade ediyor. Ama o insanların temsiliyle bir şey ifade ediyor. Bir şeyi bir kere daha tekrar edeceğim. Siz Kur'an'a muhtaç olduğunuz kadar Allah Kur'an'ı da sizin davranışlarınıza muhtaç inzal etmiş. Siz temsil ederseniz onun dili çözülür. Siz iyi temsil etmezseniz o ipekler içinde orada sizin başınızda ıslak bile hiçbir şey ifade etmez. Bir şey ifade etseydi ülkenizde irtidada karşı bir şey ifade ederdi. Yanılıyorsunuz onun dili ve tercümanı siz olacaksınız. Dili sizinle çözülecek. Ve aynı zamanda o sizin için bir malzeme olacak. Ne insan Kur'ansız olabilir, ne Kur'an temsilcisiz olabilir. Unutmayın ki Kur'an kendisine inen zat, ilk defa onun en mükemmel, en büyük, en arızasız, en kusursuz, en kamil ve mütemadî temsilcisiydi. Ve müessir olan da oydu. Evet, biz sende hiç yalan görmedik. Hiç emniyetsizlik müşahede etmedik. Hiç hiyanete şahit olmadık. Günahın zerresine şahit olmadık diyorlardı. Ve inandırıcı oluyordu o. Onunla beraber olanlar da öyle. Kur'an-ı Kerim'i tamamen arkalarına attı. Onu yalnızla terk ettiler. Evet, Kur'an'ın o yalnızlığını düşünmek lazım. Kur'an yeryüzünde yüzünde garip. Garipliğin bir yanı bize ait. Çünkü Kur'ansız ümmeti Muhammed gariptir. Ümmeti Muhammedsiz Kur'an da gariptir. İkimizin arasında bir vuslat meydana gelince o da gurbetten kurtulacak, biz de gurbetten kurtulacağız ve işte o zaman Allahla aramızda kurbet hasıl olacaktır. Kur'an'ın kapılarını açmak lazım ardına kadar. Nefes alsın. Onun nefesi, nefahati ilahidir. Ulaştığı bütün ruhları ihya eder. O kapıları açacak kimseler de ona tam teveccüh edecek kimselerdir. Açın, oksijensizlikten bunalmış insanlık Kur'an'ın nefahatıyla nefes alsın. Allahu ceala Kur'an'a lana şefihan fiddunya vel ahire ve imamen ve delilen sıratı ve cenneti. Amin ve sallallahu ala Muhammedin ve ve sahbihi ve sellem. Saniye üstün gözünüzün görebildiği ve ruhunuzun hissedebildiği bütün renkleri bir araya getiriyor. baharda yeşil, sonbaharda kahve, sahil zamanlarda diğerleri böyle arasında bezmi cihan. Kitaptan müzeye, vakıftan tarihe, beslenmeden kadına, eğitimden sağlığa kadar her konu... Aktüel yönleriyle Bezmi Cihan'da. Pazartesiden Perşembe'ye Türkiye saatiyle 13.10'da Burç FM'de olun. Kendinize gün ortasında kurtarılmış bir zaman bulun. Merhaba değerli dinleyenler. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var Bezmi Cihan'da. Kültür çınarlarımızdan sanat tarihçisi Profesör Doktor Sema ve Eice Hocam bugün misafirimiz. Sanat Tarihi dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz günlerde efendim malumunuz. İstanbul'u en iyi bilen sanat tarihçisi. Cumhuriyetle yaşıt. 1923 doğumlu bir bilim insanı. Bizans ve İstanbul tarihi konusunda dünya çapında bir otorite. Ve anlatacak çok şey var. Konuşacak çok şey var. Hocam Bezmecan'a hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisiniz? Hamle olsun Allah'a şükür. Yıllar sonra ayakta durduğumuz için... Şükranlarımı belirtmek isterim. Allah i̇şte sağlık. Bana bu konuşma fırsatını da verdiğinizden dolayı. Estağfurullah efendim. Ben geldiğiniz için çok evet. teşekkür ediyorum. Hocam şimdi sizin tabii hayatınız hakkında bilgi sahibi olmak, Türkiye'nin İstanbul'un tarihini bilmek, anlamak açısından ayrıca bir önem arz ediyor. Dolayısıyla sizin kelimelerinizle, sizin sözlerinizle hayatınızı dinleyeceğiz. Buyurunuz efendim. Efendim bizim ailemiz, Esas itibariyle Karadeniz kıyısında Bartır'ın bir ilçesi olan Amasralı. Evet. Amasra pek yerilerle yani Hinterland'la ilgisi olmayan tamamen bir kıyıda sahil şehri. Ve pek arkalarla da bağlantısı uzun zaman olmamış. Ve genellikle oranın halkı da denizden geçimini sağlamış. Ya gebici olmuş ya balıkçı olmuş o şekilde. Rahmetli dedem Mustafa Efendi ki onun benim göbek adım da Mustafa'dır. Yani dedemin adı verilmiştir bana da. Orada işte o zaman tekne yapımı falan uğraşılıyor. Ondan sonra bir tekne marangozu ve ahşap tekneler yapılıyor ağaç bol civardaki ormanlarda. O zaman orada da köylerinden Çakras köyü vardır Amasra'ya yakın. Oradan bir hanımla evlenmiş. Ondan sonra peş peşe üç tane oğlu olmuş. Evet. Onun üzerine bir gün Biraz oğlanlar şöyle yani serpilmeye başlayınca eşine demiş ki hanım demiş giy çarşafını demiş. Oğlanları da al İstanbul'a gidiyoruz demiş. Hmm. Bunlar demiş burada kalırlarsa demiş, ya balıkçı olurlar ya kayıkçı demiş. Hmm. Ondan sonra gidelim ben nasıl olsa elimde bir sanat var orada nasıl olsa ekmek paramı çıkarırım demiş. Bu oğlanları orada okutalım demiş. Onun üzerine ee, rahmetli babaannemle beraber bunlar. Üç tane de oğullarını almışlar ki bunların en büyüğü babam, rahmetli babam. Evet. Ondan sonra gelmişler İstanbul'a. O zaman bizim o taraflardan gelenlerin yerleştikleri, her böyle Anadolu'dan gelenin belirli bir bölgesi var. Hı. Oralara yerleşiyorlar. Bizimkiler de daha çok Unkapanı Cibale Havadisi'ne ee, yerleşirler imiş. Evet. Karadeniz'in o bölgesinden gelenler. Ondan sonra bizimkiler de orada bir ev Tutmuşlar, yerleşmişler. Ondan sonra en büyükleri olan babamı dedem önce Bahriye Mektebi'ne vermiş. Hmm. Ondan sonra babam orada gayet başarılı bir öğrenci olarak hatta sınıfın en yukarı şeysinden yani deniz subayı olarak orada yetişmiş. Evet. Ondan sonraki amcamı mektebi Tıbiye'ye vermiş. Evet. O da askeri Tıbiye'den Doktor olarak mezun olmuş. Hı. Ondan sonra üçüncü amca ki en küçükleri oldu biraz işte şey yapmış evde büyütmüşler onda ondan sonra onu da Bahriye'ye vermiş. Hı. Şimdi bu üç kardeşler babam deniz subayı olarak Tarabulus sarbinde birinci Can Harbi'nde görev görmüştür. Ondan sonra tabi bu arada da evlenmiştir. Hı. Evlenirken de gene Amasra'dan Hacı İbrahim Efendi adında bir denizci var. Onun çocuklarının en küçüğü, en genci olan Hatice Hanım'la evleniyor ki o da benim işte rahmetli annem. Evet. Onun üzerine İstanbul'da işte yerleşiyorlar. Hı hı. Yani babam, hocam babanız değil, dedeniz gelmiş. Dedem evet. geliyor fakat hı hı. babam tabii subay falan çıktıktan sonra ayrı bir ev geçmek lüzumunu görüyor. Ve o zaman bir ev arıyor. Ondan sonra Kadıköy'ünde Haydarpaşa'ya yakın kesiminde Kadıköy'ün ondan sonra bir ev satın alıyor. Evet. Bu eve güzel dayıyor, döşüyor. Ondan sonra benden önce de doğmuş bir ağabeyim var. Hı. Yedi yaş aramızda fark var. Hı. Ondan sonra abimle beraber oraya yerleşiyorlar. Annem, bir de şey var yetim kalmış, öksüz kalmış bir akrabamızın kızı var. Ondan sonra yani onu da annem yanına alıyor. Evet. Ondan sonra Böyle ufak bir aile Kadıköy'deki eve yerleşiyorlar. Onun üzerine fakat şeyin sonuna doğru birinci dünya harbinin sonlarına doğru büyük bir felaket oluyor. Haydarpaşa çayırdı kenarında bir evde bir yangın çıkıyor. 29 Temmuz günü. Hı hı. Çayır yangını diyorlar ona Haydarpaşa çayırının kenarındaki evlerden birinden poyraz rüzgarıyla geriye doğru Kadıköy istikametine doğru bu yangın ilerlediğinde bizim evi de yakıyor. Evet. Ondan sonra ve bizim annem babam ve eşya işte de kurtulabildiyse evden hı. onların hepsiyle birkaç gece deniz kıyısında Haydarpaşa-Kadıköy arasındaki koyun. Sahilinde o zaman şiddeki gibi muntazam değil. Orası gayet böyle dar bir yol halinde. Orada sabahlıyorlar. Ondan sonra bir akrabamız Selimiye'de evli. Ondan sonra onun evine sığınmak zorunda kalıyorlar. Ondan sonra ve ben orada dünyaya geliyorum. Evet. Hatta rahbete ağabey benimle alay ederdi. Sen Kadıköyli değilsin Selimiye'lisin derdi bana. <gülüyor> evet. Onun üzerine orada işte şey yaparken babam bir taraftan da evi e, tekrar tamir ettirmeye uğraşıyor. Ev içi tamamen ahşap olduğu için halindeyse evet. halinde dört duvarı kalmış oluyor. Evet. evet Ondan sonra ev tamamen yeniden yapılıyor. Ondan sonra tabii eşya falan pek yok. Ne kurtulabildiyse. Evet. O zaman da kurtulan en önemli şey annemin dikiş makinesi. Hı, Singer evet. makine. O makine hala çalışıyor biliyor musunuz? Şu anda hala, hala çalışıyor makine. Evet. Onun paldır küldür yuvarlamışlar. Hı. Hiç kırılmadan, dökülmeden aşağı kadar inmiş. Ondan sonra da işte kurt olmuştu, hala evet. durur. Hocam yangınlar çok olurmuş değil mi? Ahşap evler. E e e tabii. Efendim işte bir rüzgarla çok hızla. İstanbul'un zaten yangınları çok meşhur. Evet. Biliyorsunuz eski bir Türk sözü var. İstanbul'da çok yaygın bir söz. İstanbul'un yangınları olmasa evlerinin eşikleri altından olurdu demişler. Oo. Yani büyük muazzam servetin kül olduğu, yandığı, mahvolduğu böylece belirtilmiş oluyor. Evet. Şeyin bu basınca yani bir depremleri var. Her 120-140 senede bir tekrarlanan şiddetli depreme bir de yangınları var. Evet. O depremlerin korkusundan halk akşama dönüştürüyor. Evet. Kagir binaların altında ezilmektense ahşap binalarda o kadar tehlikeli olmuyor. Evet. Falan. Fakat ahşap da çok süratle yayılabiliyor. Evet. Fakat tabii Osmanlı devrinde başka şeyler de olmuş. Yani bazı yangınları kasten çıkarmışlar. Hatta bu büyük son İstanbul'un büyük yangınlarına 1918'de bir yangın vardır. Ee, gene Haliç kıyılarından başlamış. Sert polraz rüzgarı ile 3 günde Cerrahpaşa semtine kadar Oo. gelmiştir. Bütün İstanbul'u Fatih Fatih yangını derler ona ama Fatih'ten çıkmış değildir o yangın. Hmm. Şeyden çıkmadı. Haliç kıyılarından. Evet. Onun üzerine bu yangınlarda mesela o zamanki gazetelerden öğrenildiğine göre sabotajcılar da var. Hı. Hristiyan bazı sabotajcıların. Amaçları ne hocam? Ee, Niçin mümkün berte de Müslüman mahalleleri yakıp onları yani göç etmeye İstanbul'dan gitmeye zorlamak. Vay o zamanlar. E, o var. Bir, şey. bir de şey olmuş mesela Osmanlı devrinde de şeyin. Seyit Hasan Paşa sad sadrazam gözden düşmüş bir yerlere Anadolu'da bir yerlere sürgüne yollanmış da demiş ki hey gedehi demiş başımıza gelen bu felaket demiş e şeyden demiş gençliğimizde biz demiş yeniçiriyken demiş şey yapardık sevmediğimiz bir adam sadrazam olduğunda sırf onu gözden düşürmek Hı. için yangın çıkarırdık demiş. Ondan sonra, fakat bazı yangınları da zapt edemedik. E, büyük bir kısmını şehrin kül ettik demiş. İşte demiş Allah'ın gazabı demiş bana demiş bu hmm. demiş. Bunlar yani, da kayıtlarda. Bu Seyit Hasan Paşa'nın böyle şeysi var. Hmm. E, bir itirafı var. Evet. Hani böyle şeyler de olmuş. Olmuş. Hocam tekrar ben size dönüyorum. Evet. Onun <gülüyor> üzerinde işte babam deniz subayı olarak hayatını yoluna koyarken bir taraftan da işte biraz biraz işte serpiliyor. Önce bir ilkokula veriyorlar çünkü o... Haydarpaşa'daki evimizin tam karşısında bir ilkokul var. Ondan sonra önce bir oraya devam ediyor. Sonra diyor ki babam bu memlekette adam olmak için önce diyor yabancı Dilmren şart diyor. Babanızın Ondan... da ufku çok açıkmış hocam. Çok. Değil mi? E, vallahi işte biliyorsunuz esas aldığım babamın Mehmet'tir. Fakat hocalar askeri okullarda biliyorsunuz öğrencilerinin tabiatına göre şeysine göre karakterine göre birtakım şeyler verirler onlara atlar verirler diğer Mehmetlerden hı. ayırt etmek için diğer hı. işte Hüseyinlerden ayırt etmek için hı. ve şeyler öyle, öyledir Atatürk' yani Mustafa Kemaldir ama Kemalliği askeri okulda verilmiştir ona. Hı hı hı. yani olgunluğunu hocası görmüş öyle vermiş babam da Kamil adını veren hocası yani o zaman dahi belli diyormuş kendisini. Evet, şeyse karakteri belli olmuş. Onun üzerine evet. böyle bir at verilmiş. Onun üzerinde yabancı dille okusun. Okulması dedi. gereklidir diyor. Ondan sonra o sırada Yelderber'in de Fransızların da idare ettikleri bir tane Fransız okulu var. Zaten bizim sokakta bir tane de kız okulu var Fransızların. Ondan sonra onlar sonra işte boşaltıldı. Şimdi bir tanesi kullanılmıyor sanıyorum. Öteki de kız yetiştirme yurdu Bu ne bir şey yaptılar hmm. onunla. Onun üzerine o e, okula veriyor. Ondan sonra ben işte dünyaya gelince önce işte ben de evde biraz büyüdükten sonra ben hiç ilkokula gitmeden doğrudan doğruya beni Fransız mektebine verdiler. O yeldirmenindeki Fransız mektebine. Hmm. Ondan sonra ben yani ilkokuldan Fransızca öğrenmeye başladım. Evet. Ve neticede e, fakat 1930 yıllarına doğru yani ben işte 7, 8 yaşlarına doğru geldiğimde devlet bu yabancı ilkokulları kapatmaya başladı. Hmm. Onun üzerinde babam tabii telaşa düştü. Pat diye eğer kapatılırsa biz ortada kalacağız. Onun üzerinde tedbir al bak. gereğiyle gördü tabii bunun için. 1920'li 30'lu yıllar değil mi 30 hocam? 30'lu yıllarda başladı. 30'lu yıllar. 30-32 falan hmm. yılları. Hatta bazı dedikodular çıktı. Bu... Bunlar hep rahip ve rahibeler tarafından idare ediliyor bu okullar. Hı. Gerek Fransız okulu gerek İngi Amerikan okulu filan. Mesela İzmir'deki bir Amerikalıların bir kız okulları vardı. Kızları orada e, kiliseye götürdükleri rivayete filan çıkmıştı. Ama ben mesela başka bir münasebetle tespit ettim. Mesela Robert Kolej'de hı hı. bu Amerikan e, okulunda içinde. Ondan sonra Türk talebelerine İncil okuttukları ...nı hmm. tespit ettim. O da şu şekilde... ...ondan sonra bir öğrencinin... ...Incil'i elime geçti. Hmm. Çok güzel basılmış bir İncil. Harika basılmış. Ve için aynı zamanda renkli resimler de var. Evet. O te Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan olaylar... ...renkli resimleri var. Ve kitabın birinci sayfasında da... ...kime aitse... ...onun künyesi yazılı. Evet. Sedat falan adında bir Türk. Hmm. Talebe, numarası bilmem ne yazılı. Hı. Ondan sonra yani incir okutmuşlar bunlara hı. resmen. Bu belli. Belge. Aşikar. Hı. Neyse. Şimdi sonra kapatılmaya başlandı dediniz. Efendim o, onun üzerine hatta Yerderben'deki okul 3 sene okudum. Arkasında 4. sene için e, şeye geçmek zorunda kaldım. Modadaki Yine hala da o Fransızların orada hmm. bir tane e, şeyleri var ya, Saint Joseph evet. e, Ortaokul ve Lisesi, onun ilk kısmına geçtim. Fakat sınıfları hızla kapattıkları için ondan sonra babam dedi ki bu iş olmayacak dedi. Ondan sonra önce ağabeyimi aldılar, ondan sonra Galatasaray'a evet. verdi. Onun arkasından da sıra bana geldi. Ben de dördüncü seneyi okuduktan sonra orada aldılar şeyden okuldan. Hı hı. Ondan sonra bir sene bir Türk ilkokulda gittim. Beşinci sınıfı okudum. Beşinci sınıf diplomasını alır almaz beni de Galatasaray'a evet. naklettiler. Ve ben öylece orada şey oldum. Devam ettiniz, Devam ettim. Artık şeye kadar ortaokul liseyi ben orada hı hı. Galatasaray'da okudum. Ağabeyim evet. de orayı bitirdi. O zaten 37'lerde filan bitirdi. 36-37'lerde. Ondan sonra o makine mühendisi olmaya çok hevesliydi. Ondan sonra işte müracaatlar yaptı. Devlet e, şeysinden o zaman burslu öğrenci gönderiyorlar. Bir türlü o olmadı onlar. Hmm. Bir dakika bir dakika garip garip şeyler oldu. Neyse, o yüzden de durmayalım. Sonra o Almanya'ya, şey tasvirine gitti. Makine mühendisi, evet. tahsiline gitti. Onun üzerine ben de 43 yılında mezun oldum. Onun üzerine e, şeyden Galatasaray'dan. Galatasaray'da. Onun üzerine fakat o 40 daha sonra 39-40 sonbaharında kışında savaş başladı. İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı. Onun evet. üzerine Avrupa Türkiye'nin Avrupa'yla. Batı memleketleriyle bütün bağlantısı kesildi. Bir Almanya'ya, İstanbul'dan Almanya'ya tren var, o kadar. Fransa zaten işgal altında. Ondan sonra İtalya savaşa girmiş yüzle gözüne bulaştırmış durumda. Onun üzerinden. İngiltere bahis konusu değil. Amerika zaten uçak seferi falan yok öyle bir şeyler. O devirde daha henüz. Ondan sonra ben de işte bu işe merak sarmıştım. E ben ortaokulda eski eserlere. Sanat tarihiyle ısla... ilgili. Sanat tarihi ve bilhassa İstanbul'un tarihini ve eski eserlerini araştırmaya. Hmm. Hatta e, şey geçen sene o tarih dergisinde bir e, şey yaptılar. iki sayfa yaptılar. Hmm. E, şeydir. 1900 36'da falan ben öyle ortaokul talebesi, golf pantolonlu bir çocuk, e, şehzade başındaki kalenderhane caminin önünde bir ağaca yaslanmış olarak fotoğrafı. Ondan sonra karşı sayfasında da aynı yerde, aynı kalenderhane caminin önündeki bugünkü resmim. Yani orada 74 sene arayla diye. 74 sene arayla evet. o fotoğraf yayınlandı. Yayınlandı. <gülüyor> Hocam burada bir virgül koyalım, kısa bir ara verelim. Evet. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz müsaadenizle değerli dinleyenler konuğumuz sanat tarihçisi Profesör Doktor Semavi Eyice hocamla devam edecek efendim sohbetimiz bu keyifli e, sohbeti dinlemeye devam edeceğiz. Sanat tarihi çalışmaları ilk ne zaman nasıl başladı diye soracağım cevabını alacağız hocamdan. Evet değerli dinleyenler, bizim cihandaki birlikteliğimiz, yolculuğumuz devam ediyor. Efendim bugün konuğumuz Cumhuriyet'le yaşıt bir isim. Bizans İstanbul tarihi konusunda dünya çapında bir otorite Profesör Doktor Semavi Eyice. Hocam reklamların öncesinde sanat tarihi çalışmalarınız ilk ne zaman nasıl başladı? Buradan evet. devam edelim demiştim. Buyurunuz tekrar söz sizlere. Efendim ben ortaokuldayım. Böyle işte eski eserlere filan merakım var. Fakat daha bir şey belirli değil. Ondan sonra şey oldu. Yedinci sınıftayız. O zaman daha ortaokulda askerlik dersi verilirdi. Hmm. Yani e, bütün öğrenciler ortaokulda askerlik dersi görürdü. Lisede de askerlik dersi görülürdü. Hatta burası imtihanı bilmem nesi filan da vardı yani. Baya ciddi dersdi bu. Aynı zamanda lise kısmında e, 20 gün askerlik kampı da yaptırılırdı. Hmm. Resmen asker elbisesiyle ondan sonra çadırda askeri talim yaptırılırdı. Hmm. Yani biz öyle yetiştik. O zaman bütün okullarda böyle bir uygulama Böyleydi, var. Evet. Onun üzerine bizim askerlik öğretmeni, sınıfta iki iki böyle öğrencilere bir takım tarihi savaşların biraz kompozisyon halinde yazılmasını ödev olarak verdi. Bana da bir arkadaşla birlikte şey düştü. İstanbul'un kuşatılması ve fethi. Hmm. Onun üzerine ben o arkadaş bir şey yapmadı. Ben oturdum güzel bir kompozisyon bir takım kitaplar karıştırdım. Bilmem ne yaptım. O dair bir şeyler yazdım, hazırladım. Ondan sonra da merak ettim. Ya dedim bu, yani bir savaş olmuş. İstanbul fethedilmiş ama bu surlar, murlar neymiş? Çünkü İstanbul'lu ben ancak Katiköy tarafında doğdum, büyüdüm. Hmm. Onun üzerine ben İstanbul'u bir de Ahmet adında bir arkadaşım vardı. Onunla beraber biz İstanbul'u bir cumartesi günü keşfe çıktık. Hmm. Ondan sonra elimize de Fransızca, e, oldukça tabii Fransızca okuyabiliyoruz. Fransızca bir tane seyyah rehberi vardı. Mamburi adındaki birisi hazırlamış. İstanbul'un seyyah rehberi. O seyyah rehberi de elimizde. E orada tabii camiler var, kiliseler var, surlar var, bilmem ne var o kitabın içinde. Oradan da bakıyoruz işte. Ondan sonra baktık işte e, o zaman da Fatih filan havalisi yangın yeri. Tramvaya bindik, gidiyoruz. Ondan sonra sağımız solumuz boş. Yani doğrusu bina falan yok. O Fatih semtinde falan. Ondan sonra aşağıya doğru, şimdi Vatan Caddesi'nin olduğu yere doğru muazzam bir boşluk halinde arazi. Sadece bostanlar var, bilmem neler var. Bina falan yok. Oralarda baktık böyle bir takım camiler var bilmem ne. Harafa yanmış. Ondan sonra bir tane çift kubbeli bir bina. Yahu nedir bu falan? Ee, yanına gidelim dedik. Yanına gittik falan baktık. Eski bir Bizans Kilisesi. <gülüyor> Tabii o rehberde şeyseri bulduk da bulduk. Bizans devrinden kalma. Sonra camiye çevrilmiş ve yangında yanmış. Hatta bir de kapıya takmışlar içeri kimse girmesin diye. O civarda bir, ufak bir gece kondu gibi bir evde bize bir merdiven verdiler. Penceresine merdiven dayadık. Çocukluk. tırbandık biz içine. Evet. Pencereden doğru girmeye çalıştık filan filan. Yani böyle bir merak başladı. Hı. Yani eski ve İstanbul tarihini araştırmaya böyle başladım ben. Evet. Onun üzerine arkasından da... E, ben başta kitapları tedarik etmenin hevesine kapıldım. Tabii işte Fransızca'ya da oldukça hakim durumdaydım. Zaten en iyi derslerimden en iyisi Fransızca'ydı. Hmm. Fransızca kompozisyon ve çeşitli Fransızca olarak okuduğumuz dersler. Evet. Onun üzerinde lise kısmında bir, ikinci bir dil daha ...öğrenmemiz gerekiyordu... ...ben orada İngilizce'yi almıştım... Hmm. ...Fransızca ve İngilizce... Hmm. ...yani Alman kültürüyle falan bir ilgim yoktu benim hiç... Evet. ...onun üzerine... ...bu berak aldı yürüdü... ...ben böyle işte elime geçen 3-5 kuruş parayla... ...ondan sonra işte bir de... ...bayram harçlıklarıyla bilmem ne ...koşuyorum, gidiyorum şeyden... ...yeni çıkmış kitaplar varsa onları satın alıyorum... ...ondan sonra... ...işte eski kitapçılara da dandım... ...onlardan bazı kitaplar tedarik ettim... ...ondan sonra... Ufak çapta bir kütüphane kurmaya başladım. Evet. Onun üzerinde bir taraftan da fırsat buldukça İstanbul'u sokak sokak gezmeye başladım. Merak duygusu. Merak. Fakat bir fotoğraf makinem var. O da 3 liraya satın alınmış. Kutu e, kodak derlerdi şöyle. Kutu gibi bir şeydi o. Çesi yoktu, merceği yoktu. Ondan sonra içinde de şak da şey iner böyle bir perde gibi. Saçtan yapılan bir şeysi vardı. Resmi öyle çekerdi. Hmm. Onun üzerine öyle bir de makine almıştım. Ondan sonra onunla resim çekiyorum. Notlar yazıyorum. Ondan sonra onlara bir şey yapıyorum derken... Ortaokulun işte sekizinci sınıfta... Hocam e, bu anlattıklarınız ortaokul lise yıllarında mı? Daha ortaokulu anlatıyorum. Oo. Ondan sonra... Yani beni teşvik eden... E, iki olay oldu. Hani bu işi meslek olarak almayayım. Onu belirtmek istiyorum. Bir tanesi... Rahmetli Cavit Baysun tarif hocası sonra üniversitede de hoca oldu. Onun üzerine şeyde o dersinde herhangi bir öğrencinin bir şey söylemesine müziği sinirlendirdi. Hmm. Fakat bir gün ders anlatıyor İstanbul'un fethini anlatıyor. İstanbul fethinden sonra işte imar başladı bilmem ne filan. İşte Fatih Külliyesi Camii'nin yapımını kararlaştırdı Fatih deyince. Ondan sonra bir işte bazı rivayetler bir Hristiyan mimarın yaptığı yolunda söylenir falan deyince. Ben bir yerde Christodoulos dedim. E, o Öyle bir rivayet vardır Christodoulos Hı. yaptı diye. Yanlıştır ama öyle bir şey çıkarılmıştır o zaman. Onun üzerine birdenbire durdu hoca. Kim söyledi onu dedi. Hı dediğimiz için kimsede gık yok tabi. Sınıfta bir sessizlik filan. Benim arka sıramda da rahmetli Necrat adında bir arkadaş oturuyor. Ondan sonra dedi sebavi söyledi dedi. döndüm ara sen nereden biliyorsun dedi. Efendim işte ben bazı şeyler okuyorum merakım var filan oradan dedim. ha pekala filan dedi şey hoca. Hı hı. Ondan sonra dersten sonra sen dedi ne olacaksın da tam kapıdan çıkarken. E dedim işte babam dedim siyasal bilgileri gidip Dış işlerinde görev görmemi istiyor filan dedim. Yok efendim dedi. İşte dedi, böyle dedi hevesli oluyorlar dedi. Esas mesleklerine de girmiyorlar filan diye. Söylendi hmm. e, şey. Tarih hocası. Onun üzerinden ikincisi de Fransızca hocası vardı. O da bir münasebetle siz dedi şeye gittiniz mi dedi. Askeri müziğe dedi çocuklara. Onun üzerine talebeler de bazıları işte gittik dediler filan. Şey, ne var orada filan. Ondan sonra işte. ...kılıçlar var, tüfekler var, bilmem var... ...filan falan. O zaman askerimiz... ...Ay-Eylini Kilisesi'nde, Ayasofya'nın yanındaki. Ondan sonra... ...ben dedim ki o dedim eski kilise dedim... ...Fransızca olarak. Ve dedim onun dedim, mihrap kısmında yukarıda... Dedim, ...mozaikle işlenmiş kocaman bir haç var dedim. Hı -hı. Ondan sonra... ...işte dedi, kültür budur dedi. Yalnız dedi beygir gibi... ...iki yanında şeyler kapatarak bir şeyi görmek... ...değil dedi. Biraz dedi etrafını görmek... ...dedi. Hı -hı. O Fransız hocası. Hı -hı. Ondan sonra... Bunlar beni şey yaptı. Destekledi. destekledi evet. Ondan sonra ben artık lisede aldım yürüdüm. Tam böyle işte bu işe bayağı meraklı. Kütüphane kurmaya başlıyorum. Kitaplar alıyorum. Fakat öyle gelirli filan bir ailemiz yok. Babam emekli. Ondan sonra işte şeyde kaptan mektebinde 1930 yıllarında öğretim üyesi oldu. Ondan hmm. sonra 48 on 19 sene şeylik yaptı. Orada hocalık yaptı. Hmm. Kaptan yetiştiriyor. Onun üzerinde yani siz elinize geçen o küçük e, harçlıklarla, geçen, parayla, paralarla Ondan sonra babam bana her sene belirli bir, e, her ay belirli bir bağış veriyor, bir aylık veriyor. Ben onunla, her işimi onunla görüyorum. Ondan sonra bir de işte bayram harçlıkları topladığımız oluyor. Onlarla da işte kitap falan alıyorum. Evet. Ve bu şekilde e, liseden mezun oldum 43 yılında. O zaman ya ben ne yapacağım şimdi bir yüksek şey girmek Kabanı lazım. Babanız siyasala üzerinde, istiyor. E, fakat savaş var. Onun üzerine e, tek çare Almanya gözüküyor. Ama ben Alman kültürü almadım hiç. Hı. Onun üzerine bir defa müracaat ederim dedik. Bir de bir şey daha var. E, fazla da sallanmaya, beklemeye gelmiyor. Hemen e, liseden her mezun olanı hemen yedek subaya alıveriyorlar. Evet. O zaman da hemen lise mezunları yedek subay yapılıyor. Ve sürüyorlar bir yere. Artık orada Üst ben falan oluncaya kadar kalıyorsun. Evet. Siz bunu istemiyorsunuz. Yani, tabii. Onun üzerine Ankara'ya başvuruldu. Direkçe yazıldı. O da pasaport falan verilmesi hususunda. Sonunda şey geldi. Bana izin geldi. Almanya'ya Almanya gidebilmek için. Onun işte hazırlıklar falan yaptık. Ondan sonra sirkeci karından evet, bir akşam saat 10'da kalkıyor tren. ...betrede beni koydular... ...üç bavuldu eşyamla... ...biri zaten yalnız kışlıklar dolu... ...ondan sonra bir tanesi yiyecek dolu... ...ondan sonra bir metre on boyunda... ...bir bavuldu... ...hatta iplerler falan bağladım... böyle, ...patlıyor Hı. bavul çünkü içerisi... ...salçasından... Şey ee, diş macununa kadar her şey var. Çünkü Almanya'da hiçbir şey yok. Hmm. Onun üzerine e, pirinçli, fasulyeydi, kahveydi, çaydı. Her şey dolduruldu. Tek başınıza bindiniz. Tek başına Ve Almanca da bilmiyorum. Tek kelime Almanca da bilmiyorum. Onun üzerine yola çıktık biz. Ge Açağım saat 10'da zaten. Sirkeci garından böyle, böyle selametlediler. Ondan annem, babam, ondan sonra bir de liseden Galip adında rahmetli oldu bir arkadaşım vardı. ona selametlemeye geldiler. Biz oradan yola çıktık. Almanya'ya okumaya çıktık. Almanya. gidiyorsunuz. Okumaya Onun üzerinde işte Almanya'ya gittim. Ondan sonra artık o hikaye uzun. Orada e, tabii Berlin devamlı hava hücumu oluyor filan Önce dedik şöyle sakin bir yer bulalım. Ondan sonra neyse onu bir takım ağabeyimin ve arkadaşlarının yardımıyla bir ufak kasaba Berlin'le Baltık Denizi kıyısı arasında, şiddetin arasında bir ufak kasabada bir yer bulduk, bir ailenin yanı. Oralar o havalı şeydir, Protestandır. Hmm. Yani İslamiyete falan bakışlar, onların öteki Katolikler gibi değildir. Daha liberaldiller, hmm. daha açıktılar, hı hı, evet. Onun üzerine bir ailenin yanına yerleştim ben. Onun üzerine işte, fakat. Aileyle de çok sabimi bir aile şey yapmadık yani ya bunlar benim malımdır falan yalnız bunları ben yiyeceğim Hı. yok. Koyduk mutfağa her şeyi beraber. Bu Türkiye'den de şey geliyor her ay 5 kiloluk bir paket sandık yollanıyor yiyecek sandığı. yiyecek sandığı. Onun üzerinde e, bir de ben sigara içmediğim için e, sigara e, beraberimde götürdüğüm sigaralar var. Hı. Bir de ayrıca e, benim orada sigara kardan var. Hı. Bana günde devlet 3 e, sigara hakkı tanıyor. Alman devleti mi? Tarıyor? Evet Alman hmm. devleti. Ondan sonra o karneliği tabi alıyorum ben gayet tabi olarak. O sigaralar çok işime yarıyor. Neden? Nasıl işinize e yarıyor? Yiyecek şuradan buradan te temin etmek için ev sahibi kadın gidiyor. Onu mesela çiftliklere gidiyor. Köylere gidiyor. Orada ondan sonra bir tavuk alıyor. On tane yumurta alıyor. Bera beraber de parasıyla beraber bir pakette sigara veriyor. Hmm. Para yerine. Para yerine. yerine. Ya, çok şeyli o. E, Sıkara çünkü Triyakisi ya e, çıldırıyor sigara için yok. Evet. Evet. Neyse ben orada vaktler emekli bir e, yaşlı bir hanım varmış, emekli öğretmenmiş, evlenmemiş hiç filan. Ondan sonra özel ders veriyormuş. Ondan sonra onunla, onunla gittik tanıştık. Fransızca da biliyor. Ondan sonra biz güzel onunla her gün saat üçte gidiyorum saat beşe kadar filan. Biz onunla Almanca öğretiyor bana. Hmm. İlk şeyim böyle geçti. İlk birkaç ayım. Hı hı. Ondan sonra Çatpat işte Almancayı öğrendim. Ondan sonra fakat o sırada da işte Arada sırada Berlin 80 kilometre yani İstanbul İzmit gibi. Evet. Trenle arada sırada Berlin'e gidiyorum. E, durumu görüyorum falan. Her gece hava hücum oluyor. Veyahut bizim kasabanın üzerinden de geçiyorlar. Nitekim Mart'tı. 44 dört senesinin. Şubat veya Mart ayıydı. Ondan sonra gene Berlin'e geldim bir gün. Sabahtan. Ondan sonra biraz gene bir hava ucum oldu. Berlin üzerine geldiler filan falan. dedim Eve döneyim filan dedim. Canım sıkıldı. Ondan sonra trene bindim. istasyonda bir takım kulağıma laflar çalıştı. Bizim kasabaya ya bomba atılmış. Hmm. Ondan sonra biraz meraklandım filan. Ondan sonra neyse tren geldi bindim gittim. Ondan sonra hakikaten evin yarısı gitmiş. Hı. Hmm. ...isabet almış bilmem ne filan ya... ...böyle şeyler artık da alıştık artık Normal sonra. geliyor artık Normal insanı. geliyor. Yaşla tabii 20 filan olunca... Hmm. ...19-20 olunca... ...isabet pek bir şey aldırdığı yok. Ondan sonra da... ...bir tura giriştim. Şeyden itibaren... ...çeşitli üniversitelerin listesini aldım. Ondan sonra... ...hangi birinde... ...bana uygun dersler var... ...benim istediğim dallarda... ...sanat tarihi, arkeoloji dallarında... ...bir de ikincisi şey... ...yani rahat... Ev bulabileceğim ve rahat uyuyabileceğim. Mesela Batı Almanya evet güzel üniversiteler var. Heidelberg var, Köln var, Freiburg var bilmem. Ama her gece üzerinden geçiyorlar. <gülüyor> Şeyden, İngiltere'den kalkıyor uçaklar. Onun üzerine e, 300 uçak, 500 uçak geçiyor. E, o, alarm çalıyor tabii. Mecbursunuz giyinip sığınağa gitmeye. Evet. Yani onun için böyle işte aradım, tur yaptım Almanya içinde. Tabii Otellerde falan kalma imkan yok. Ondan sonra gidiyorum bir yerlerde istasyonun bir kenarında çantamı koyuyorum. Ondan sonra paltomu üzerinde şey yapıp uyuyordum. Hı hı. Yani duvarın dibinde uyuduğum oldu. Bu şekilde epey bir tur yaptım. Fakat esas ben Göttingen Üniversitesi var. Orada okumak istiyordum. Orada da İstanbul tarihiyle falan çok uğraşan Schneider adında bir profesör vardı. Onu İstanbul'da ben tanımıştım. Hı hı. Ondan sonra onun yanında yetişmek istedim. Fakat ...orada ben bir hafta kaldım... ...fakat şey bulamadım... ...bir ev bulamadım... Hmm. ...o kısmet olmadı oraya da okumam... ...ondan sonra epey bir tur yaptıktan sonra... ...Viyana'da bir ev buldum... ...Viyana o zaman Avusturya'yı ...Almanya ilhak etmişti... Hmm. ...yani Alman toprağı sayılıyordu Avusturya... ...ondan sonra Viyana'da bir şey buldum... ...bir ev, ev buldum... ...ondan sonra o zaman... Gene eski kasabama gittim. Oradan biraz aldım, birazını aldım. Ama geri kalanını gene orada bıraktım. Hı hı. Ondan sonra geldim. Oradaki eve yerleştim. Ve Viyanova Üniversitesi'ne kaydımı yaptırıp birinci semestini orada okudum. Okudunuz. Benim hocam, istediğim dallar da vardı orada. Ondan hocam sonra... e, şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye'de Almanya'yı da anlattınız. 1900'lü yıllar, savaş yılları. Evet. Hakikaten çok zorlu şartlar. Evet. Buna rağmen sizin bir hedefiniz var. Kilitlenmişsiniz. Evet. Bu, bu çok enteresan geldi bana. E, yani vallahi, vazgeçmiyorsunuz. E ben yani işte söylüyorum. Bakın ben yani e, Almanya'da tahsilim yarım kaldı bilmem ne yaptı. İşte İstanbul'a geldik İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdim vesaire filan. Mesela ben şimdi iki yabancı biliyorum. Fransızca ve Almanca. Bana mesela Edebiyat Fakültesi'ne girdim de bir teklif oldu. Hmm. dediler tarih bölümüne geç tarih bölümünün ilkce tarihi hocası bir Alman fakat Müslüman olmuş ve Türk olmuş bir Alman ondan sonra asistana ihtiyacı var hmm. ondan sonra şimdi onun derslerini falan tercüme et ondan sonra arkasından da şey sen asistan olarak oraya kapılan hmm. yok dedim ben kendime sanat tarihinin belirli bir dalında istiyorum ben tarihe geçmem dedim Hayır. tarihi severim ama tarih bölümüne geçmem dedim çok yani net. Iyi, i̇yi bir teklif mesela bu. Çok o. iyi. O şartlar da bir Aa, de çok çok ondan güzel sonra ve, ve ben şeyde, e, ne derler o sanat tarihi bölümünde ki o sırada biraz sallantıdaydı o bölüm. Çünkü tek hocasını enterne etmişlerdi Yozgat'a, şey, Kırşehir'e. Onun üzerine e, hocası yok bilmem ne falan Ben orada e, arkeoloji bölümünde e, okumaya başladım. İmtihanlara girdim. Bilmem ne yaptım. Şu bu filan derken o Alman hoca geldi. Onun yanında e, tez e, konusu aldım. İstanbul minareleri diye. Minareler hakkında bir tez aldım ben. Evet. Ondan sonra oturdum, o tezi hazırladım. Bilmem ne yaptım. Ve hiç sene kaybetmeden Almanya'daki okuduğum iki semestri de e, saydırmak suretiyle. Devam e, ondan ettim. Ondan sonra e, 48 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Müthiş. Gerçekten. Daha on. sonra neler oldu ha, hocam? On özetle özetle gider. E, şeyde, beni o sene hasistan olarak aldılar sanat tarihi bölümünü. O zaman işte bir Avusturyalı bir hoca vardı. Sanat tarihinde. Türk ve İslam sanatı dersi veriyordu. Onun asistanı oldu. Ondan sonra Arif Bey vardı. Arkeoloji profesör Arif Bifet Manser. Ondan sonra o da Antalya civarında Side'de kazılar yapıyordu. Hı hı. Ondan sonra bana sen de gel dedi. Ondan sonra ben de Side'ye gittim. Ondan sonra orada Bizans yapılarının kazılmasını, araştırılması konusunu da bana devrettiler. Hmm. Onun üzerine ben zaten Bizans üzerinde çalışmayı istiyordum. Ondan sonra ben orada Bizans eserlerinde doktora tezi olarak hazırlamaya başladım. Evet. Ondan sonra 50 yıllarında Berlin'de bir semestr okuduğumda benim şey hocam olmuş olan ...Schweinfurt, dönem dolaşı o da Doğu Almanya'dan kaçmış İsviçre'ye gelmiş İsviçre'den Türkiye'ye gelmişti o hoca olarak geldi. Bu defa onunla birlikte onun asistanı oldum. Onun derslerde seminerlerini Türkçe'ye çeviriyordum ben Almanca'dan. Ondan sonra bir taraftan da doktoramı hazırlıyordum. Ve 52 yılında doktora imtihanını verdim, tezi verdim ve doktor asistanı oldum ki şimdi onlara yardımcı doçent diyorlar. Hı hı. Doktor asistan. Onun için, ama doktor asistan olmak. Artık üniversitede kalmayı garantilemiş oluyor. Hmm. Ve dört senenin içinde bunu vermeyeni o zaman üniversiteden çıkarıyorlardı. Hmm. Ben dördüncü senenin içinde bunu verdim, tamamladım. Ve doktor asistanı olarak artık şeyde kaldım. Okurda, üniversite kadrosunda kaldım. evet. Ondan sonra hızla bu defa şeye başladım. Noşetlik tezini hazırlamaya başladım. Ve şeyde, onu da Bizans sanatından aldım. Boçantik tezine. Fakat 54 yılında e, beraber çalıştığım Alman profesör Schwanfurt ani olarak öldü. Yaşlıydı zaten. Çok da şey çekmiş. O Doğu Almanya'da. Eziyet yani Başta eziyet çekmiş Adam Adamca hasatlar. öldü. Hmm. Kınalağada, vapur iskelesinde öldü. Onun da cenazesini kaldırdık falan filan falan. Ben koşmuştum yani o işi. Ben hallettim. Ondan sonra derken bir iş daha yaptım ben. 54 yılında evlendim. Evet. Evet. Ondan sonra tanıştığımız bir ailenin kızı olan ona Camlan Hanım'la evlendim. Yani bizim şimdi 57 senelik evliyiz biz. Maşallah. Anlaşıldı maşallah. Mu? Evet. Ondan sonra 54 senesinde evlendim ve arkasından da yedek subaya gitmek üzere müracaat ettim. Askerlik. Askerlik. O da yapılması lazım. Ondan sonra yaşamda 30'u buluyor yani. Hı. Ondan sonra ve şey yılında 55 yılında yeni yani genç evli olmama rağmen ondan sonra Yedek Subay Okulu'na gittik Ankara'ya. Orada işte bir takım şeylerden geçtik işlemlerden filan falan Ondan sonra sonunda beni şeye ayırmışlar istikam sınıfına. O zaman istikam İstanbul'da Kağıthane'de Hı -hı. okulu istikam okulu. Ben istikam okuluna geldim. Orada 6 ay okul devresi geçirdik. Evet. Ondan sonra oradan az olarak Mezun oldu Fakat o sırada ben bir taraftan da doşentlik işlemlerine devam ediyordum. Testimi hazırladım, verdim. O test, e, o yaz hocalar tarafından tetik edildi, şey yapıldı filan falan Arkasından da çeşitli aşamalarla onun imtihanı vardı. Evet. O imtihanlara gittim, girdim, bilmem ne yaptım filan falan Ve neticede e, tam işte subay çıktığım sıralarda da doçent oldum. Evet. Ondan sonra ve Arkasından bizi şey yapmadılar. Kura çektirmediler. Yedi sekiz kişiydik biz okulda. Sizler dediler askeri okullara öğretmen olarak vereceğiz. Hmm. Onun üzerine sonra işte bana da bir yer düştü. Ondan sonra sonra ben itiraz ettim. Çünkü Assubay okulunda yurttaşlık dersi. Hmm. Olacak hiç değil bir işim değil o falan. Hiç Ondan üzere, sonra ve işimle ilgili. ye dedim kura çektirdim kıtaya yollayın beni. Ondan sonra Yahut şey yapın. İtiraz ettim pek itiraz dinlemiyorlar filan ama ondan sonra tutturduk biz filan ondan sonra sonunda beni müzeye tayin ettiler o, o geldim bu, şey, deniz müzesine deniz müzesine, deniz tayin, müzesine tayin, tayin oldum ondan sonra orada işte az teğmenlik ve teğmenlik kısmını orada geçirdim ondan sonra da terhis olduğumda zaten şeydim artık doçent zaten arada Hı. olmuştum ben Hı -hı. Ee, onun üzerine doğrudan doğru, yani doçent ama zaten ben e, sivil giyinir ondan sonra askerken şeyde üniversitedeki dersleri yapardım. Hı -hı. Çünkü ve hoca da öldüğü için e, dersler defa öğrenciler zor durumda kaldılar. Evet o dersleri vermek ee, O dersleri gerek, ben vermek. devam ettim. Evet. Ona sivil giyiniyordum ve üniformanın üzerine Hadesi giyiyordum. gülüyordum, gidiyordum. onlara dışarıda tatbikat yaptırıyordum, bilmem ne yapıyordum filan falan. falan. Evet. Ondan sonra o şekilde idare ettim işi. Hocam burada bir virgül daha koymak durumundayız. Buyurun. Özür dileyim <gülüyor> Evet değerli dinleyenler böyle güçlü bir hikaye işte. Ee, açıkçası bir de anlatıcı çok iyi olunca hafızanın da maşallahı var. Dinlemeye devam edeceğiz ama bugünlük virgül koyuyoruz efendim. profesör Doktor Semav Eğici hocamla sohbetimizi kaldığımız yerden devam edeceğiz daha sonra. <gülüyor>